Soru Hangi kadından Allah razıdır? Cevap Herhangi bir kadın ki kocası ondan razı olduğu halde ölürse Allah ondan razıdır ve cennete girmiştir. Bir kadın beş vakit namazını kılar, Ramazan orucunu tutar, örtünmeye riayet eder, ırzını korur ve kocasına itaat ederse ona dilediğin cennet kapısından gir denilir. Kocasına itaat eden kadının Havadaki kuşlar, sudaki balıklar, gökteki melekler, güneş ve ay, günahının yarlıganması için Allah'a yalvarırlar. Kocası ondan razı olduğu müddetçe o kadına istiğfar ederler. Herhangi bir kadın ki kocasına isyan eder, Allah'ın, meleklerin, bütün insanların laneti onun üzerindedir. Herhangi bir kadın ki kocasına karşı katı yüzlülükte bulunsa, sertlik gösterirse, Kocasının rızasını alıp onu güldürünceye kadar Allah'ın laneti onun üzerindedir. Herhangi bir kadın ki üç evladı öldüğünde sabreder, üç çocuğu onun ateşe girmesine örtü olur.